Hocam Türkiye'de gündemde biliyorsunuz son dönemde çok fazla nepotizm tartışması var. He. Belediyelerde, devlet kurumlarında. Evet. Ve bunun da partisi yok anlaşılan. Yok. Yani biz hep iktidarı eleştiriyorduk gazetecilere hayır, olduk hayır. ama yerel seçimlerden sonra gördük ki tüm partilerde bu işler bir şekilde hayır, oluyor. Bizim millet son derece nepot nepot de biliyorsun yeğen demek. Ye. Papaların yeğenleri artık yeğenlerin başka bir şeyleri mi belli değil çocukları mı? Ordan kalma, yani kayırdıkları insan kayırma çok açık bir şekilde. Hatta değil mi Zilbüla şeyde e, bir oyun vardır, birçok bir drama Ruy Blas Victor Hugo'nun İspanya'yı anlatan mecliste nazırlar kavga ediyor birbiriyle kralın nazırları. Yeğenime kilise vakfından, efkafından maaş bağlayacaktınız. E evet işte mümkündür olmuyor. E ben de o zaman size adalardan varidatı zor veririm. Ama o bana çok lazım. E onu verin bu elde bir falan diye böyle bir konuşma. Şimdi bu tabii bir çizim. Çok güzel bir Victor Hugo çizimi. Akdeniz dünyasında. Bu ailecilik, hemşericilik. E, yeni Türkiye'de bunun üzerine bir de siyasi particilik, tarikatçılık loncacılık falan eklendi. Ve Türkiye'de biliyorsunuz çok uzun zaman hep mason loncalarına böyle bir laf anlatılırdı. Bu oralarda artık mümkün olduğunu zannetmiyorum. Başka loncalar, başka mahveler, başka yerlerde bu iş çok daha yaygın. Efendim işin esası e, Türk insanının kendine saygısı yok. Yani o şu demektir. Gerçek anlamda bir şampiyonsan, gerçek anlamda ihtiraslı bir insansan e, ne tercih edersin? Yürütmektense mesela bir şey yaratarak kazanmayı veya gerçek bir sanatçıysan kendin çizip yapmayı. Bilim adamıysan kendin araştırıp. Şimdi bizim millette bir de gerçek anlamda bu vicdan Allah korkusu teşekkür edememiş. Yani bu çok önemli bir fasıl. Böyle kendine göre çok garip bir e, kapma kültürü yaşıyor. Bu bir dejenerasyon da. Şimdi adama diyorsun ki mesela sen çocuğunun bunun yere girmesini istiyorsun. Oradan başkası atılacak. Razı mısın diyorsun. Havaya bakıyor sanan bir şeyden. Belli ki razı, anladın mı? Çok önemli bir şey. Yani bu diyor, nasıl olursa olsun bana bir nasip diyor. Bu da bir yol diyor. Anladın mı? Bunun geçmişi ne kadar, dayanıyor Geçmişin nereye kadar dayandığını tespit edemezsin. Böyle bir hikaye var. Mesela bir adama diyorsun ki, Avrupa'da bunu yaşadım. Şu işi şöyle yapın, sizi bir yere alacaklar. Yani olmaz diyor içinden yani. Ben bunu doğru yapmalıyım diyor. Kendime göre saygısı var. Burada öyle bir şey yok. İntihalden geçilmiyor üniversitelerde. Sizin hep dikkat çekilmiyor. İntihalden çekilmiş. geçilmiyor. Yani adam bunun kendisini lekeleyeceğini, yarışta derecesini düşüreceğini, yani bununla elitin seçkinlerin arasına girilemeyeceğini hesaba katamayacak kadar basit bir insan. Dünyası dar. Çok önemli. Sonra mesela başka bir örnek. Sınıflara giriyorsun, kopyayla girmiş birileri. Ben diyor buna girerim diyor. Mesela imtihan çekiliyor. İmtihanlarda kopya çekiliyor yani devamlı. Bu üniversite girişlerinde. Bu, şu grup yapıyor öbürü de yapıyor. Bir tespit etmişimdir mesela. Parti bunları istiyor diyorlar birileri için. Bakıyorsun kazananlar arasında oradaki isimlerin bazıları da var. Yani kendi kabiliyetine bile o derecede saygısız ve güvenmiyor ki mutlaka bir yerden bir sağlama bağlanacak. işe girecek. Böyle bunlarla bu iş yürümüyor Çaresi tabii. nedir hocam? Bu bunun işten kurtulmalı. Bu çaresi yok. Bunun. Bu iş böyle gidiyor. Bunun Özel sektör bir ölçüde yanlıdır falan diye düşündük. Hayır, özel sektörde de mesela gene hemşehricilik hakim, Lokal kendi hemşehrilerine ama, ama, ama o da çok saçma çünkü işin yürümez. Yani senin memleketin insanları bu işi yapacak terbiyeden, görgüden, disiplinden uzaktır bu çok açık bir şey. Ve maalesef üniversitelerimizin taşralarda çok yayınması da bu işi engelliyor. Yani bir yerde bir üniversite kuruluyor diyor ki buraya sırf burallar alın diyor yerli halk. Akademide. Böyle bir şey olabilir mi ya burası nedir ya buraya buradan ne mı anlatamazsınız bunu. Üniversitede bile. Türkiye'de çok yaygındır bu hemşehricilik ve nepotizm onun hiç sanıldığının üstünde. Ve bunu her parti yapıyor. Her grup yapıyor, bir grubu temizlediği an öbürü onun yerini alıyor Kim aynı metodlarla. Kim başa geçerse. Evet yani o, o idare ediyor. Hiçbir zaman insanlara şey gelmiş. şimdi bu bakımdan ben kendim bir şeyler yaparım diyen insan takımı da Kurtuluş'u kaçışta arıyor. Bu bir çözüm değil çünkü Türklerin e, dünya çapında kaçarak, bir yer edinmeleri mümkün değil. Yani dünyada da aslında bir tür nepotizm var tabii. Şu, şöyle bir şey var. Nepotizm değil. Yani belirli kitlelere, belirli halk gruplarına karşı bir sempati besleniyor. Daha kabul gösteriliyor. Bazılarına da negatif bir şekilde ayrımcılık yapılıyor. İtiliyor onlar yani. Türkler itilenlerin içinde ne olursa olsun hangi şartlarda olursa olsun tırmanması için çok didilmesi gerekiyor. Efendim olsun olsun değil yani hayat bu kadar didilmeye değer mi bir yerde? Evet. Yani aşırı derecede yıpranmaya aşırı derecede yorulmaya değer mi? Yani bu çok önemli bir şey anladın mı? Ömrün geçecek bundan münakaşa edeceksin. 22 şiruna gelmişsin sahip olduğun diplomaya uygun bir işe giremiyorsun. Peki düzelteyim kendimi tahsilime devam edeyim düzelteyim diyorsun. Gene de orada da bir ayrım var. Mesela Avrupa Amerika'ya göre daha çok ayrım yapıyor. Bisa, bir takım örnekleri var bunun. O bakımdan e, bunun kur, kur, kurtuluşun çaresi budur değildir. Yani kurtuluşun çaresi kaçışta değil. Eee Çaresiz şu olabilir, hakikaten bağımsız, otokontrollü, e, liyakata dayalı imtihanlarla insanları alacaksın. E, açık kurullar önünde olacak. Fransa'daki sendika sistemi gibi dezenere etmeyeceksin orada çünkü sendikalar karışıyor her işe. Ve o sendikalarda istinini vermiyor. Yani işlerde memur, personel sendikaları. Çok açık bir imkan sistemi olacak. Liyakat kontrol edilecek. Ee, ve buna dikkat edeceksin. Mesela Türk ordusunda harbiyeye falan alınışta buna dikkat ediliyordu. Bunu maalesef FETÖ'cüler yırttılar. Bu işte ben... Bu sistemin bilindiğini, yapılırken göz yumulduğuna çok eminim. Buna sadece şeyler değil, mevcut idareler değil, dışarısı da göz yumdu. Çünkü e, istemediler Türkiye'de ordunun, donanmanın kuvvetli olmasını. E, şimdi düzeltilecek deniyor. İnşallah düzeltilir.